Bu ayetin cümleleri arasındaki irtibata gelelim. Evet, inna'llaha la yestahyi en yadraba meselen ma ba'udatan fe ma feukaha cümlesi onların irad ettikleri aşağıdaki müteselsil itirazları reddediyor. 1. Allah'ın beşer ile konuşmasında ve onlara kahru itap etmekte ve onlardan şikayet etmekte ne hikmet vardır? Halbuki bu gibi şeylerden anlaşılır ki Âlemde insanın da başka bir tasarrufu, bir tesiri vardır. 2. İnsanlar arasında cereyan eden konuşmalar gibi temsillerin getirilmesi, zira bu Kur'an'ın beşer kelamı olduğuna alamettir. 3. Kelamın arkasında üslupların arasında insanın timsali görünür. 4. Hakaik, temsilatla tasvir ediliyor. Bu ise hakikatı izhar etmekten aciz olduğuna delalet eder. 5. Getirilen temsiller adi temsillerdir. Bu ise mütekellimin zihni inhisar altında olduğuna emaredir. 6. Hakir ve kıymetsiz şeylerden temsiller getiriliyor. Bu da mütekellimin zayıf olduğuna delildir. 7. Getirilen temsillere mecburiyet olmadığından terki zikrinden evladır. 8. Bilhassa ehli izzetin haya ederek etmedikleri şeylerden temsil getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim bu itiraz silsilesini "İnna'llâhe lâ yestahî en yadruba mesela mâ" ila akhir cümlesiyle bir darbede kırmış ve yıkmıştır. 1. Eşyanın iç yüzleri yüksek ve şeffaf olduğundan bu yüzlerden bahsetmek azamet ve celale münafî olmadığı gibi Ulûhiyetin iktizası üzerine dış yüzleri çirkin görünenlerin bahsedilmekten, zikredilmekten hariç tutulmaları, Ulûhiyet kanununa muhaliftir. Çünkü bir hakim, tebasından Çingeneleri hukuku medeniyeden ihraç etmez. 2. Belagat ve hikmetin iktizası üzerine hakir manaları ifade için hakir temsillerin zikrinde bir muhalefet yoktur. 3. Âdî temsillerde bir beis yoktur, terbiye ve irşad öyle ister. 4- İnâyet-i İlahiyenin iktizası üzerine, hakaik, temsilatla tasvir edilir. 5- Rububiyet ve terbiyenin iktizasına binaen, insanları, kendi aralarında cereyan eden muhavereleri, üslupları, şiveleriyle irşad etmek lazımdır. 6- Hikmet ve nizamın iktizası üzerine Cenab-ı Hak'ın insanlar ile konuşması zaruridir. Hülasa, Cenab-ı Hak insanlara cüzi ihtiyarı vermekle onları alemi efale mastar yaptı. O alemi efali bir nizam altına almak üzere kelamını yani Kur'anını da o alemi efale gönderdi. Binaenaleyh, tanzif ve tanzim için yapılan ilahi bir program itirazlara mahal olamaz. Fâ emmellezîne ennehu'l hakku rabbihim Bu cümleyi evvelki cümle ile bağlayan alakaya gelince evvelki cümledeki hükmü ispat için bu cümle bir delilin yolunu gösteriyor ve zihne gelen vehimleri de def ediyor şöyle ki Her kim inayeti ezeliye ile rububiyeti ilahiyeyi göz önüne getirip Allah canibinden kudretin azameti altında bakarsa Ba'ûde ve emsaliyle getirilen temsillerin belagat kanunlarına muvafık ve Cenabı Hak'tan hak olduğunu tasdik eder. Fakat her kim nefsinin emri altında mümkinatı nazara alarak bakarsa şüphesiz vehimler onu havalandırır, dalâletin bataklığına atar. Bu iki taife insanların meseli şöyle iki şahsın meseline benzer ki onlardan birisi yukarıya, diğeri aşağıya gider. Her ikisi de, pek çok su arklarını görürler. Yukarıya giden şahıs, doğru çeşmenin başına gider, suyun menbaını bulur, tatlı, temiz bir su olduğunu anlar. Sonra o çeşmeden teşâvuf edip dağılan bütün arkların, temiz ve tatlı olduklarına hükmeder ve hangi arka tesadüf ederse, tatlı ve temiz olduğunda tereddüd etmez. İşte bu itibarla, kendisine vehimler tasallut etmezler. Aşağıya giden öteki şahıs ise, Arklara bakar, suyun menbaını göremediğinden, her rast geldiği ark suyunun tatlı olup olmadığını anlamak için, delilleri, emareleri aramaya mecbur olur. Bundan dolayı vehimlere maruz kalır. Edna bir vehim, o kafasızlığı yoldan çıkarır, yahut o iki taifenin misali, Ellerinde bir ayna bulunan iki şahsın misaline benzer ki birisi aynanın şeffaf yüzüne bakar içinde kendisini gördüğü gibi çok şeyleri de görebilir öteki adam ise aynanın renkli yüzüne bakar bir şey anlayamaz Hülasa Allah'ın sun'una ef'aline kelamına temsilatına üsluplarına inayet ve rububiyetini mülahaza etmekle beraber Allah'ın canibinden bakmak lazımdır bu bakış da, ancak nur imanla olur. Bu itibarla, vehimler olsa bile, ancak örümcek ağının kıymet ve kuvvetinde olur. Eğer mümkîn haccîyetinden cüzi fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa, zayıf bir vehim bile, onun nazarında bir dağ gibi olur. Cudi dağını gözün rü'yetinden men eden sineğin kanadı gibi, zayıf, küçük bir vehim de, hakikatı onun gözünün görmesinden setreder. و اما الذين كفروا الى آخر. bu cümlenin evvelki cümle ile ciheti irtibatı evet temsilat ı kuraniyedeki hikmeti fehmetmek için Allah canibinden nuru imanla bakmak lazım olduğuna evvelki cümle ile işaret edilmiştir. Bu cümlede ise mezkür temsilattaki hikmetin ademi fehmini intaç eden ve aynı zamanda evham ve bahaneler yuvasına giden yol gösterilmiştir. Şöyle ki Alçak nefis tarafından her şeyi karanlıklı gösteren küfür zulmetiyle temsilatı ı bakan olursa, tabii o temsilatın hikmetini anlayamaz, evhama kapılır. Kalbindeki marazın yardımıyla her vehim onun nazarında bir dev kesilir, tarik hakkı kaybeder, tereddütlere maruz kalır. Sonra istifama yani sorup sual etmeye başlar, içinden çıkamaz, en nihayet iş inkâra dayanır, inkârın içinde kalır. Kur'an-ı Kerim ihtisar ve kinaye tarığı ile onların inkârı tazammun eden istifhamlarına "Mâdâ erâdallâhu bihâzâ metelâ" cümlesiyle işaret etmiştir. Ve bu işaret içindir ki evvelki cümlede mezkûr olan yâlemûne'ye mutabakat için burada la yalemûnun zikri lazım iken "Mâdâ erâdallâhu bihâzâ metelâ" ila âhir denilmiştir. يُضِلُّ بِهِ ve وَيَهْدِي بِهِ ketira. Bu cümle, onların temsilatının sebebini, ille-i gayesini anlamak üzere, mâdâ ile yaptıkları istifama cevaptır. Fakat Kur'an-ı Kerim, usul ittaz ettiği icaz ve ihtisara binaen, temsilatın akıbetini, yani temsilata tereddüb eden dalalet ve hidayeti, ille-i gaye menzilesinde göstermiştir. Evet, dalalet ve hidayet, temsilata illet olamaz. Eğer illet olsa, cebir olur. Ancak, temsilatın sebep ve illey i cumhur-u avamı ikaz ve irşattır. Sanki onlar, ne için böyle oldu, ne için icaz bedihi olmadı, ne için Allah'ın kelamı olduğu zaruri olmadı, ne için bu temsilat yüzünden vehimlere meydan verildi, diye birçok sualleri ortaya çıkardılar. Kur'an-ı Yudillu bihi katiran ve yehdi bihi katira cümlesiyle o sual kümesini dağıttı şöyle ki O temsilatın nuru iman ile tefekkür edenin nuru imanı inkişaf eder, kuvvet bulur. Küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla bakanın da zulmeti ziyadeleşir ve gözü kör olur. Çünkü nazariydir, bedihi değildir. Evet, bu temsilat temiz ve yüksek ruhları, mülevves ve alçak ruhlardan tefrik içindir. Bu da yüksek istidatları neşvune malandırmakla pis istidatlardan temyiz içindir. Bu dahi sağlam fıtratları mücahade ile bozuk ve hasta fıtratlardan ayırmak içindir. Bunu da imtihan-ı beşer istilzam ediyor. Bunu dahi sırrı teklif iktiza etmiştir. Teklif ise saadet-i beşer içindir. Saadet ise tekemmülden sonradır. Sual diyorsun ki Teklif saadet içindir halbuki ekseri insanın şakavetine sebep tekliftir. Teklif olmasaydı bu kadar tefabütü şakavet de olmazdı. Cevap. Cenab-ı Hak verdiği cüzi ihtiyari ile ef'ali ihtiyariye alemini kesbî ile teşkil etmeye insanı mükellef kıldığı gibi ruhu beşerde vediâ olarak ekilen gayri mütenahi tohumları sulamak ve nemalandırmak için de beşeri teklif ile mükellef kılmıştır. Eğer teklif olmasaydı, ruhlardaki o tohumlar nema bulamazdı. Evet, nev-i beşerin ahvaline dikkatle bakılırsa görülür ki, ruhun manen terakkisini, vicdanın tekâmülünü, akıl ve fikrin inkişaf ve terakkisini telki eden, yani aşılayan şeriatlardır. Vücut veren tekliftir. Hayat veren, peygamberlerin gönderilmesidir. İlham eden, dinlerdir. Eğer bu noktalar olmasaydı, insan hayvan olarak kalacaktı ve insandaki bu kadar kemalatı vicdaniye ve ahlakı hasene tamamen yok olurlardı. Fakat insanların bir kısmı, arzu ve ihtiyariyle teklifi kabul etmiştir. Bu kısım, saadet-i şahsiyeyi elde ettiği gibi, nev'in saadetine de sebep olmuştur. Ama insanların büyük bir kısmı, İhtiyarı ile küfrü kabul ve tekallifi ilahiyeyi reddetmişlerse de teklifin bazı nevilerinden süzülen terbiyevi, ahlaki vesaire güzel şeyleri aldıklarından teklifin o nevilerini zımnen ve ısraren kabul etmiş bulunurlar. İşte bu itibarla kâfir'in her sıfatı ve her hali kâfir değildir. Sual: İnsanlardan büyük bir kısmın şekaveti meydandayken Yalnız küçük bir kısmın saadeti nasıl nev'in saadetine sebep olur ki, şeriat rahmettir diyorsunuz. Halbuki nev'in saadeti, ya bütün efradın veya kısmi ekserisinin saadetiyle olabilir. Cevap Altına yüz yumurta bırakılan tavuk, o yumurtadan yirmisini civciv çıkarıp, seksenini ifsat etse, bu tavuk yumurta nev'ine hizmet etmiş olur. Çünkü bir civciv, bin yumurtanın annesi olabilir veya yüz tane çekirdek toprağa ekilse ve su ile sulanıp bilahere yirmisi neşvunema bulup hurma ağacı olsa ve seksen'i çürüyüp mahvolsa, yirmi çekirdeğin sümbüllenip ağaç olmasına sebep olan su, elbette çekirdek nev'ine hizmet etmiş olur. Veyahut bir maden ateşte eritilse, beşte biri altın, mütebakisi toprak çıksa, elbette ateş, o madenin kemaline, saadetine sebep olur. Binan aley teklifte insanların beşte birini kurtarsa, o beşte birin saadet nev'iye sebep ve amil olduğuna katiyetle hükmedilebilir. Mahaza, yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşvuneması ancak mücadede ve içtihatla olur. Evet, sağ el, daima çalıştığı için sol elden daha kuvvetlidir. Ve bir hükümet mücadele ettikçe cesareti artar, terk ettiği zaman cesareti azalır ve bin netice cesarette de, hükümette de söner mahvolur. Ve keza her şeyin ve her işin tekamülü zıtlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur. Mesela hidayetin tekamülüne dalâlet yardım ettiği gibi imanın tekamülüne de küfür yardım eder. Çünkü küfür ve dalaletin ne derece pis ve zararlı olduklarını gören bir mü'minin imanı ve hidayeti, birden bine çıkar. Bu iki cihet, teklifin eser ve semeresidir. Ve bu iki cihet itibariyle teklif, saadet-i nev'iyenin yegâne âmilidir.